İyi akşamlar sevgili dinleyiciler saatlerimiz 22.35'i gösterirken yine sizlerle beraber bir keşif yolculuğu programındayız her zaman olduğu gibi inşallah ee, Artık yavaş yavaş programlarımız oturmaya başladı demiştik ancak e, öncelikle bir değişiklikle haber vermek istiyorum Haber e, vereyim ki sizlere e, normalde programlarımız biliyorsunuz perşembe ve cuma günleriydi Yani gece yolculuğu perşembe günleri keşif yolculuğu da cuma günüydü ee, ancak bir oynama oldu Perşembe günü saat 18.30'a alındı keşif yolculuğu programı Bunu duyurarak başlamak istiyorum programa İnşallah haftaya 18.30'da programımız e, keşif yolculuğu sizlerle beraber olacak e, Yine her zaman olduğu gibi konuklarımız tabii ki programın akışı formatı belli Bugün de yine çok değerli bir doktor arkadaşımız var e, Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle beraber Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben Hoş bulduk Evet Cihat Bey dinleyicilerimiz sizleri çok önceden beri tanıyorlar Sizlerle beraber çok programlar yaptık bizler burada Hı -hı. Yine Keşif Yolculuğu adı altında ve 5. Mevsim adı altında ee, Bugün de yine eski formatlarda çok öncelerden de bahsettiğimiz konulardan bir tanesinden bahsedeceğiz Ancak son bulunan tıbbın tabi durmuyor yani tıp durmuyor sürekli ilerliyor Bugün birazcık beyinden bahsedeceğiz Yine beyinle alakalı e, hususiyle bu konunun yaratılışı bize nasıl gösterdiği üzerinde duracağız. Bugünkü konumuz beyin. Evet. Evet şimdi e, ben burada bu gece sizi e, beyin konusunda bilgilendirmeye çalışacağım dinleyicilerimiz hı hı. öncelikle. Hı hı. E, tabii e, beyin dediğimizde pek çok dokuyu, pek çok organı hı hı. E, sıklıkla görebiliyoruz. Ee, Örneğin duyularımızı, gözlerimizi inceleme fırsatımız oluyor Derimizin nasıl bir doku olduğunu Kendi gözlerimizle müşahede edebiliyoruz evet. ee, Ama beynimiz biliyorsunuz Kapalı bir kutu Kafatasının içinde, karanlık bir yerde e, Bir ömür boyunca Asla görmemizin imkanı olmadığı e, Bir organ olarak duruyor e, Ve e, gerçekten de Pek çok organla karşılaştığımızda, Gerçi hiçbir organ diğerinden e, Farklı yönleriyle üstünlük taşıyan Organlar her biri ancak Beyin gerçekten e, herhangi bir makina ile karşılaştırılması imkansız olan bir organ olarak karşımıza çıkıyor. Herkulade bir organ değil mi? Evet ve beyni e, öncelikle e, erişilmez bir organ yapan, erişilmez bir doku yapan şey onu oluşturan hücrelerin e, aralarında yaptıkları bağlantıların sayısı. Bu sebeple e, pek çok organdan ve e, onun taklidi olan pek çok sistemden makinadan ayrılmış oluyor beyin. Evet. Şimdi e, beyine geçmeden önce ilk e, o doğum esnasında beynin oluşumundan birazcık bahseder misiniz? Yani hani hücrelerin organlaşması, özelleşmesi hadisesi var ya. Hı -hı. Orada beyinde neler oluyor? Şimdi biz zannediyoruz ki beyin e, basit bir hücre yığını zannediyoruz. Hı -hı. Yani nasıl safalardan geçiyor da bu basit hücre yığını zannettiğimiz şey özelleşiyor. Elektriksel sinyaller, e, sinirler oluyor. Birazcık bu daha geçmişine gidelim beynin ilk oluşum safhasına Dilerseniz ee, Daha ilk aylarda Yani ön, e, birinci aydan bahsediyoruz hı hı. E, Burada hücreler Özelleşmeye başlıyorlar e, Bu iki haftalıkken başlayan bir özelleşme e, Bebek daha C'nin halindeyken Hücreler Hepsi hemen hemen aynı yapıda iken aynı DNA'ya Sahip hücreler tabi bu sırada ve görüntüleri de Tamamıyla fonksiyonları itibariyle de Birbirlerinin tamam, tamamen aynıları Olduğu sırada hücreler aniden özelleşmeye başlıyorlar yani farklılaşmaya başlıyorlar. DNA'larında tarif edilen bir karaciğer hücresi nasıl olması gerekiyorsa o hücre gibi davranmaya başlıyor bir kısım hücreler. Hı hı. Bir kısım hücreler ise e, kalp organını oluşturmak üzere özelleşmeye, farklılaşmaya başlıyorlar diğerlerinden. Diğer bir kısmı bakıyorsunuz e, sindirim sistemini oluşturmaya başlarken bir yandan da e, beyinle ilgili e, o beyni oluşturmak üzere bir kısım hücrenin farklılaşmaya başladığını görüyorsunuz. Bu hücreler nöron adı verilen hücreler olmaya başlamışlar evet. olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani şimdi burada çok enteresan bir durum var. Birbirinin aynı olan hücreler öyle bir özelleşiyor ki nöron denilen yeni yapılar mı çıkıyor? Yeni hücreler, yeni hücreler. Yeni hücreler. Bu ne? hücreler diğerlerinden farklı. Evet. Şöyle farklı. Bu hücrelerin uzantıları var. Evet. Ee, örneğin kafatası içinde oluşan bir, yani baş, başımızda oluşan bir hücre, nöron hücresi belli bir uzunluğa kadar u, u, ulaşıp daha sonra uzunlukta durabiliyor. Evet. Örneğin tek bir nöron hücresi beyinden, kolumuza, parmağımızın ucundaki tek bir sinir oluşturmak üzere e, yaklaşık e, bir buçuk metre kadar uzunluğa ulaşabiliyor. Bu beyne bağlı değil mi? Evet. Kablo diyebilir miyiz biz? Bir mi? tür kablo, kablo diyebiliriz. Yani o hücrenin e, kablo uzantısı diyebiliriz. Evet. E, bu şekilde e, açıkçası bir hücre hangi uzunluğa kadar büyüyeceğine adeta biliyormuşçasına hareket ediyor ve bu şekilde gelişimine karar veriyormuş gibi bir izlenime sahip oluyoruz biz. Yani Oysa o... tabii ki bir hücrenin hangi uzunluğa ulaşacağını bilmesi imkansız. Evet. O beyinden Milyarlarca kablolar çıkıyor. Evet. Kimisi işte parmak ucularına gidiyor. Kimisi ayak ucularına. Kaşlarımıza her tarafımıza yayılıyor yani değil mi? Evet. Böyle... Bir kısmı omurilikten tüm vücudumuza, bacaklarımıza yayılıyor. Ta, ayak parmak uçlarımıza kadar bu şekilde D bir A. Tüm vücudu kaplıyor. Hı. Bu tabii aylar süresince gerçekleşen bir ilerleme. Ve beşinci ayda... Anne karnındaki bebek 5. ayını tamamladığında yaklaşık 100 milyar nöron hücresi sinir sistemine ait sinir hücresi tüm vücudu kaplamış olarak ortaya çıkıyor. Sistem kurulmuş oluyor 5. ayın sonunda. Hı hı. Bu öyle bir hız ki e, az önce belirttiğim gibi başında 2 haftalıkken yani, özelleşmeye başlayan bu hücreler e, yaklaşık dakikada 25 bin sinir hücresi oluşacak bir hızda. Bir dakikada 25 bu, bir bu sayıya ulaşmış oluyorlar. Yaklaşık 100 milyar sinir hücresi bu şekilde oluşmuş oluyor. Ancak burada hemen bir hatırlatma yapmak lazım. Hı -hı. Sinir sistemini ve beyni oluşturan üstün özellik, beyni farklı kılan özellik hücrelerinin sayısı değil. Başta da belirttiğim gibi bu hücrelerin birbirleriyle devamlı surette irtibatlı olmasında yatıyor. Hı -hı. Farklı olması. Bu haberdar olma, bibleriyle haberdar şekilde hareket etmeleri beyine tüm vücudun koordinasyonu yeteneğini kazandırıyor ve vücudun herhangi bir noktasında olan bitenden aynı anda bizim haberdar olmamız sağlanmış oluyor. Bu nasıl yapıyor beyin? Her bir nöron hücresi beynimizdeki her bir nöron hücresi 100 nöron başka nöron hücresiyle bağlantı halinde duruyor. Yani şöyle düşünün, tek bir ee, elden çıkan yüz bağlantı, tek bir hücreden çıkan yüz bağlantı diğer hücrelerle devamlı surette irtibatı sağlıyor. Ve diğer hücrelerden, nöron hücrelerinden gelecek elektrik sinyallerini mesajları almak üzere hazır bekliyor. Yani şimdi tek bir hücreden e, yüz tane o kablo çıkıyor. Ancak evet. o yüz kablo da diğer hücrelerle de yine bağlantı içerisinde evet. değil mi? Ve hiçbir bağlantı diğerleriyle karışmıyor. Karış kısa devre falan yapmıyor yani. Yapmıyor. Hı -hı. Her bir hücre, her nöron hücresi ...hangi farklı yüz nöron hücresine... ...nasıl bağlanacağını biliyor. Ve bu şekilde... ...farklı nöron hücresinden gelen... ...farklı nöron hücrelerinden gelen bilgileri... ...değerlendiriyor. Ve bu şekilde... ...kendisi de gerektiği anda... ...gerektiği elektrik sinyalini üretiyor. Gerekli başka diğer hücreleri uyarıyor. Bu şekilde... E, ...vücut gibi... ...çok kompleks, çok karmaşık... ...ve e, üstün bir makinenin... ...yönetimi... ...başarılmış oluyor. Şimdi siz bunları anlatırken e, bazı belki dinleyicilerimizin kafası karışmış olabilir ama beynimizde değil mi bu hadiseler? Ve karışmıyor yani bunlar evet, değil mi? Evet. Biz anlamakta güçlük çekiyoruz ama bunların hepsi beynimizde gerçekleşiyor. Yani. Beynimizde gerçekleşiyor ve bunlar gözle görünmeyen hücrelerde gerçekleşiyor. Yani çıplak gözle görmemizin mümkün olmadığı ancak mikroskop altında, elektron mikroskobunun altında nasıl işlediğini öğrenebildiğimiz hücreler bunlar. Tarif ettiğim özellikler, tarif ettiğim fonksiyonlar. Ancak bir elektron mikroskobunun altında görülebilecek e, detaylar. Ve buradaki korkunç düzen, e, üstün düzen bize tek bir gerçeği ortaya koyuyor. Burada çok büyük bir akıl ürünü olduğu bir sistemin apaçık ortada e, ve erişilmez bir tasarım olduğu ve büyük bir gücün Yüce Allah'ın bu sistemi başından itibaren ince aynısına kadar tasarlayıp yarattığı gerçeği ortaya çıkıyor. Evet. Peki şimdi insan aklına geliyor, neler var yani beyinde ne tür fonksiyonlar gerçekleşiyor? Bu beynin e, alanı neresi? Şimdi Yaptığı beyin işler neler? Az önce de söyleyeyim gibi bütün vücudun ve bütün vücuduna ait bütün fonksiyonları kontrol ediyor beyin Hı -hı. sinir sistemi olarak. Örneğin nefes alıp vermemiz, Hı -hı. akciğerlerin ne kadar şişip, ne kadar hava üfleyeceği, Hı -hı. ne boşaltacağı, ee, örneğin biz uyurken bile biliyorsunuz nefes almamız durmadan devam ediyor. Evet ve insan belki ben nefes alıyorum, kendi isteğimle yapıyorum, ne kadar dese de uyudu zaman herkes bilir ki bu kontrolü dışında gerçekleşen bir fonksiyondur devamlı surette. Evet. İnsan hayatta kalması da buna bağlıdır. Beyin, beyinde özel bir bölge vardır, sinir hücrelerin to toplandığı ve bu görevden sorumlu olduğu devamlı surette bu hücreler akciğerlere elektrik sinyali gönderirler ve akciğerin etrafındaki kasların daha doğrusu belli şekilde kasılıp akciğerin hava ile dolup Sonra boşanmasına sebep olurlar. Hmm. Bu şekilde beyin nefes alıp vermemizi devamlı surette ortalama 80-90 yıl yaşayan bir insanla devamlı surette aralıksız olarak kontrol altında tutar. Hmm. O zaman beyinde şöyle bir e, sistem mi var? Yani sinirlerde e, mesela normalde bir program var Nefes alıp verme olsun Göz kırpma olsun Bizim irademiz dışında olan bazı şeyler var evet. Bir de bilerek şuurlu olarak yaptığımız Mesela kalemi tutuyoruz Elimizi kolumuzu kaldırıyoruz Başımızı döndürüyoruz İkili bir yapı mı var yani beyinde Evet sinirlerde? Ee, Buna istemli hareketler istemsiz hareketler diyebiliyoruz ee, Ama sonuçta Beynin e, Bu kusursuz düzeninin Var olmasına e, Muhtacız Evet yani bu sistemin tasarlanmış ve yaratılmış olması şart. Evet. Doğru bir şekilde çalışır halde bulmamız şart. Evet. Bizim elimizi istediğimiz gibi oynatabilmemiz için. Evet. Örneğin biz kolumuzu kaldırmak istediğimizde beyinden çıkan elektrik sinyalleri kolun o istenen hareketi yapması üzere belli kaslara belli oranda elektrik sinyali gönderir ve o kası belli oranda kastırır. Ve bu şekilde biz gerekirse bir poşeti istediğimiz yüksekliğe kadar kaldırırız evet. ya da indiririz. Yani bu bizim ne kadar isti, bunu istesek de, dilesek de daha doğrusu dua ettiğimiz zaman gerçekleşen bir olaydır bu. Sonuçta istediğimiz zaman bu sistemin doğru olarak çalışmasına e, muhtacız. Evet. Bu sistemin doğru olarak çalışması da doğru olarak tasarlanmış evet. ve yaratılmış olmasıyla bağlıdır tabii evet. ki. Şimdi e, izin verirseniz bir şey sormak istiyorum. Yani beyinde bir ana program var. Biz uyumamıza rağmen, Nefes almamız devam ediyor Biz evet. uyumamıza rağmen kalbimiz çalışıyor Yani bizim irademiz dışında dedik hı hı. Yani bu öyle bir program Ana bir program var ki Bizim yaşantımız hı hı. o ana programa bağlı hı hı. Bunu anladık Bir de öyle bir hadise var ki irademiz dahilinde Yani az önce bahsettiğim gibi Şimdi beyni acaba bu program nereden geliyor Dediniz ya çantayı kaldırma Yani bu istek nereden geliyor Şimdi hani bir bilgisayara düşünelim yani bilgisayarla bir kıyaslama yaptığımızda mutlaka onu da bir kullanan vardır yani beyni de kullanan Hı -hı. Hı -hı. olması lazım. Bu program nereden geliyor diye bir soru insanın aklına geliyor. Şimdi bu konuda yapılmış araştırmalar var ve halen de sürüyor. Ee, örneğin ben size önceki senelerde geçen sene e, aktüel dergisinde yayınlanmışı zannediyorum bir araştırma var. Beyin cerrahlarını yürüttüğü. E, beyne belli bir elektrik sinyali gönderiyorlar. Evet. Belli bir hareketi yapmak üzere Bu e, bir istek hareketi Yani bir e, kolu kaldırma hareketi Eli oynatma hareketi hı hı. Bu hareketi Öncelikle hastanın Beyni açık bir şekilde ve şuurlu bir şekilde Duruyor hasta uyur vaziyette değil Narkoz altında değil Burada hemen belirteyim beynin üzerinde e, Acı hissini alacak sinirler Yoktur bu yüzden açık kalp Ameliyatları narkoz altında Yapılmasına rağmen e, açık beyni ameliyatları narkoza ihtiyaç duymuyor. Çünkü hı -hı. acı hissetmez beyin. beyine dokunduğunda. Çünkü burada acı sinirleri taşımaz beyin kendi üzerinde. Hı -hı. Bu şekilde e, hasta şuuru açık bir şekilde yatarken ameliyat masasında hastaya deniyor ki e, siz isteyin diyor e, kolunuzu elinizi oynatmayı biz burada ölçeceğiz elektrik sinirinin oluşmasını. Hı hı. İstediğiniz anda Yani kişi istediği anda Beyninde de belli bir elektrik sinyali oluşacaktır elbette Evet Önce istek isteğe ait elektrik sinyali oluşacaktır Daha sonra e, El hareketi gerçekleşecektir Evet, evet. Beklenen budur evet. Ancak Kişi Her hangi deneme yapılırsa yapılsın Kişi elini oynatmadan önce Yani isteği Beyninde hissetmeden önce beyninde belli bir elektrik sinyalinin oluşmaya başladığı tespit ha, edilmiş bu şekilde e, tabi buna Allah'ın ilhamı dışında Allah'ın ilhamının isteğimizin önünde gelmesi açıklaması dışında başka bir izah evet. e, izahla bunu açıklamak mümkün değil yani beyin istemeden önce beyne bir şey istemesi gerektiğini bildiriyor Evet. Bu. buradan evet. anlıyoruz değil mi yani bilimsel deneyler bunu ortaya koyuyor evet, bu ortaya. Her ne kadar insan şaşırsa da... ...yani bunu ben yapıyorum dese de... ...biz bunu sonuçta... ...Allah dilediği için yapıyoruz. Evet. Şimdi e, bu hususuyla... E, ...bazı... ...motivasyonla alakalı programlar olur. Sizler bilirsiniz. işte beynin... ...sağ lobu, sol lobu var. Orada belli merkezler var. Şimdi bu hazır... E, ...fonksiyonlardan bahsederken... ...birazcık... E, görme merkezi var, hayal merkezi var. Evet. Her şeyin bir merkezi var herhalde beyinde. Yani belli yerlerden sorumlu olduğu tespit edilmiş merkezler var. Hı hı. Bunu da şöyle e, açıklayabiliyoruz. E, diyelim belli bir trafik kazası geçirildi. Evet. E, örneğin kafatasının arkasındaki beyin bölümünde, beynin tam arka kısmında bir hasar gerçekleşti. Hı hı. Bir de bakıyorsunuz insanın gözleri sağlam olmasına rağmen evet. kişi kör. Körleşiyor. Yani görme yeteneğini kaybediyor bu hissik algıyı kaybediyor. O zaman bu bölgenin gerçekten de ki öyledir, e, görmeden sorumlu, görme sinirlerinin gittiği ve sonlandığı bir bölge olduğu tespit ediliyor. Hmm. Bu şekilde işitme bölgesi de beynin e, kulağa yakın taraflarındadır. E, sağ ve sol taraflarında yer alır. Buralara gelecek birer hasar yine aynı şekilde işitme kaybına neden olur. E, bunun gibi pek çok bölge tespit edilmiştir. Evet. E, örneğin Beynin yaptığı fonksiyonlar arasında hemen şunu da belirtelim, mide, bağırsak hareketleri de yer alır. Yani midemiz ve bağırsağımız kendi isteğimiz dahilinde hareket etmez. Devam surette yine e, beyin tarafından kontrol altına sunmaktadırlar. Yutkunmamız da böyle. Biz yalnızca yutkunmayı isteriz. Beyin daha sonra boğazımızdaki yaklaşık 18 kasın, 18 farklı kasın hangisi sırayla, hangi oranlarda elektrik ilgili gönderilerek kasılması gerektiğini bilir ve bu şekilde yutkunma hareketi gerçekleşir. Bakın biz e, bir insan üç defa arka arkaya yutkunabilir, dördüncüsü artık böyle yutkunamaz hale gelir. Evet. Herkes bunu yaşamıştır. Hı -hı. Ancak bir şeyin orada olması icap eder. E, ki yutkunabilsin. Belki bizi içmesi gerekir. Bu da beynin güvenilmesi ...kontrolü altında yutkunmanın gerçekleştiğini... ...bir gösterdiyse aslında kişinin kendi tecrübelerinden... ...yaşadığı bir gerçek. Evet. Ee, geçen yıllarda bu konuyla alakalı... E, ...Sayın... ...Oktar Babunay'la... ...bir programda kendisi bir... ...başından geçen hadiseyi anlatmıştı da... ...beyinde belli bölgelerin... E, ...işte görme merkezi, duyma, işitme merkezi... ...bir hastaları varmış. Hı hı. E, hastanın... E, duyma merkezini mi? Yani duyma merkezinde bir hasar oluyor. Bir şeyler oluyor. Annesine baktığı zaman annesini hatırlıyor. Ancak sesini duyduğu zaman tanıyamıyor. Hafıza bölgesinde. Hı hı. Yani gördüğü zaman hatırlıyor. Ancak annesinin sesinden tanıyamıyor. Yani annesini. Normalde annemizin sesinden de tanıyabiliriz biz. Hı hı. Yani en ufak bir e, hasarın olması bile e, bir şekilde oradaki sistemi bozuyor. Bu da bize hı hı. kusursuz tasarımı bir manada gösteriyor. Yani bu yani. kusursuz tasarım gerçekten Hı -hı. E, hücreler arası bu bağlantı e, gerçekten bütün bilim adamlarını şaşırtmış Hı -hı. durumda. Örneğin Isaac Asimov ünlü bir astronom. Hı -hı. E, yıldızları inceleyen, galaksilerin yapılarını bilen, Hı -hı. E, yıldızların e, kainatın büyüklüğü karşısında hayrete düşen bir insan Hı -hı. biliyoruz. Şöyle diyor beyin için şöyle bir açıklaması var. Diyor ki kainatın en karmaşık en kompleks yapısı diyor beyin için. Yani daha kompleks bir yapı yok diyor. Hı hı. Çünkü beyni e, hücreleri arasındaki bu bağlantılardan dolayı yaklaşık 120 trilyon bağlantıdır bu. Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Samanyolu galaksimizde güneş sistemimizin içinde bulunduğu ki güneş de bir yıldızdır. E, bu Samanyolu galaksisinin içinde yaklaşık 1 trilyon yıldız bulunurken beynimizin sahip olduğu nöronlar arası bağlantıların sayısı 120 trilyon. Bu beynin ne kadar kompleks bir yapıya sahip olduğunu kabaca bir göstergesi. Evet. Biz bunun detaylarına indiğimizde ise tek bir nöronun sahip olduğu yetenekler, tek bir nöronun elektriği nasıl ürettiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda zaten şaşkınlığımız e, bizi dona bırakıyor. Yani biz donuyoruz. Yani bu şaşkınlık bizi hayaletler içinde bırakıyor. Evet. Neden? Çünkü bir hücrenin Elektron ve proton transferiyle elektrik potansiyeli oluşturmayı bilmesi mümkün olamaz. Evet. Çünkü o hücrenin bir kimya profesörü kadar bilgiye sahip olup da elektriği nasıl üreteceği, bir pilde nasıl elektrik üretildiğini herkes laboratuvarda görmüştür. Evet. İşte sodyum potasyum iyonları yer değiştirerek, suni piller üretilebilmektedir. Ener elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Hı hı. Bir hücrede bu gözle görünmeyen nöron hücresi de adeta bu şekilde potasyum, sodyum ve klor iyonlarının yerlerini değiştirerek belli oranlarda bir anda ancak milisaniyeler içinde kendi elektrik potansiyeli değiştirebilmekte ve elektrik akımı oluşturmaktadır. Şimdi çok enteresan bir şey. Ee, yani Orada siz kimyasal bazı reaksiyonlardan bahsediyorsunuz. Biz beynimizin içinde kuşu görüyoruz. Hı hı. İnsan algılamakta güçlük çekiyor. Yani elektriksel sinyaller beyinde şekle mi dönüşüyor? Görüntüye mi dönüşüyor? Sese mi dönüşüyor? Biz yani elektriksel sinyalleri mi duyuyoruz? Onları mı görüyoruz? Nasıl bir şey yani? E tabi elektrik sinyalleri algılıyoruz. algılıyoruz. Gördüğümüz her şey şu anda bir stüdyoda gördüğümüz tüm ayrıntılar şu klima cihazı evet. ya da ışık e, demeti aynı şekilde e, sürahi bardak hepsi bir an baktığımızda e, beynimize ulaşan elektrik sinyallerinden başka bir şey değil evet. ve biz bu elektrik sinyallerini e, sonuçta algılıyoruz evet. hissediyoruz ve yorumluyoruz bunlar birer yorumdan ibaret ve biz asla bu ne bardağın ne odanın kendinin aslının ne mikrofonların hiçbirinin aslına ulaşamayız bunlar yalnızca elektrik sinyalleridir ...biri diğerinden daha farklı değildir. Hepsi aynı malzemedir. Hepsi elektrik sinyalidir. Biz dokunduğumuz zaman da bu böyledir. Kokladığımız zaman da bu böyledir. Gördüğümüz zaman da bu böyledir. Hepsinin malzemesi aynıdır. Elektrik sinyali. Ve bunlar beyinde... ...adına beyin dediğimiz... ...bize bu şekilde öğretilen... ...ve incelediğimizde kendimizi bu noktada sonlanan... ...bir organdan bahsediyoruz. Hepsi bu. Ama bunun ötesinde ne vardır... ...bunu algılayan bir ruh olduğu çok kesin. Hı hı. Tüm bu algıları... ...beyin sayesinde... ...beyin aracılığıyla... ...dış dünyayı algılayan... ...bir e, benlik olduğu... ...bir kişilik olduğu, bir ruh olduğu... ...çok kesin ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve en önemlisi... E, ...bu ruhun... ...bu dünyadan farklı bir mekanda... ...olduğu gerçeği. Çünkü biz belki arabaya bindiğimizde... ...bir yerden bir yere gittiğimizi zannediyoruz... ...ama bir yere gittiğimiz falan yok görüntüler değişiyor. Hepsi o. Hı -hı. Ya da bir odadan başka bir odaya geçiyorsak yine yer değiştirdiğimiz diye bir şey yok. Yine Sonuçta ruh sabit. Yani. Hı -hı. Ruh hiçbir yere gitmesine gerek yok. Bu bilgiler, bu algılar ruha e, Allah'ın kendi ruhundan üflediği bu ruha an an veriliyor ve dış dünya bu şekilde ruhun içinde yaratılıyor. Seyrettiriliyor yani. Evet seyrettiriliyor, da... izlettiriliyor evet, Peki birazcık böyle e, son dönem teknolojisinden hani Allah insanlara misaller verir. E, bu da acaba bu anlattığımız konulara bir yaklaşım sağlaması açısından bir misal olabilir mi bize? Bilgisayarla karşılaştırmak icap ederse eğer e, bilgisayarların ne kadar ileri hızlara ulaşmış oldukları bugün bilinse de 1.5 gigahertz gibi hızlara ulaşmış bilgisayarlar var bugün. Ev, herkesin evine girmiş bilgisayarlar. Ancak ben bu bilgisayarlarla karşılaştırmaya e, yanaşmıyorum bile. Çünkü mümkün değil. Ancak şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarı Cray 2 diyen bir bilgisayar. Hı hı. Ve bu bilgisayar Esrişire'de eee ...fizikçilerin deneyde kullandıkları... ...bir kat, bir odayı... ...büyük bir odayı kaplayan dev bir bilgisayar bu. Ee, parçacık hızlandırma laboratuvarında... ...kullanılan bir bilgisayar bu. Ee, fizikçilerin kullandığı, atom... E, ...mühendislerinin kullandığı bir bilgisayar. Beyni bunda karşılaştırdığımızda... ...beynin yaptığı... ...işlemlerin... ...karşılığını ancak... ...bin adet... ...bu bilgisayardan... E, ...ihtiyaç ortaya çıkıyor. Yani bin tane bu bilgisayardan olursa Ölürse. ancak beynin fonksiyonlarının e, tam olarak evet. karşılayabiliyor. Aynı anda bin tane Cray-2 bilgisayarının halihazırda çalışır halde olması gerekiyor ki dış dünyaya ait tüm e, verileri değerlendirsin ve yorumlasın. Ona göre tepki hareketinde bulunsun. Evet. Böylesine dev ve kompleks bir yapıyla e, iç içe yaşıyoruz. Ve bunun sayesinde dış dünyaya ee, Hükmedebiliyoruz Bu şekilde yaşıyoruz Tepkiler verebiliyoruz evet. Bir kalemi tutabiliyoruz ya da bir lokmayı yutabiliyoruz Ve bu şekilde hayatta kalmamız Mümkün olabiliyor bu organ sayesinde evet. Gerçekten de e, Çok Enteresan organların başında geliyor Beyin Hani bir şekilde böbreği çözmüşsünüzdür Ama beynin sırları halen Keşfedilmeye devam, devam ediyor. ediyor Ve gün geçtikçe evet. de insanları şaşırtıyor Peki e, kısa bir ara verelim Dilerseniz, e, sevgili dinciler kısa bir aramız var O aradan sonra inşallah programımıza Doktor Cihat Gündoğdu ile kaldığımız yerden devam edeceğiz <Gülüyor> Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 23.10'u gösterirken. Ee, şimdi dinleyicilerimiz e, programımızın formatını biliyorlar Cihat Bey. E, bu bir has yani siz doktorsunuz beyinden bahsediyoruz da biz beyindeki hastalıkları falan incelemiyoruz burada. Daha çok e, beyinle alakalı teknik bilgiler veriyoruz. Dinleyicilerimizin de bazılarının soruları oluyor. İlk soru da bizim... E, bir arkadaşımız Ali'den geldi hemen size sordu ya Düşünce nasıl oluşuyor dedi ee, Şimdi e, Bunu birazdan cevaplayacağız da Dilerseniz dinleyicilerimizin de sorularını alalım Tabi yani hayır. beynimde işte Şöyle rahatsızlık var tomografi çektireyim ya, Bu şekilde değil yani hastalık bakımından değil de e, teknik olarak mesela hücrelerin aktarımı yani bizim sorduğumuz formatta hastalıklarla alakalı değil Tabii. sadece bu yani formatta sistemin sorun. nasıl çalıştığını evet. e, merak etmeleri açısından bu konuda bilgi O zaman e, bizleri 0212 alan kodu 652 76 66'dan arayabilirler. Gerekirse 652 76 69'a da faksla bizlere ulaşabilirler. 0212 alan kodu 652 76, 66, 3 hat bu. 67 ve 68 yani. Ee, buradan sevgili dinleyiciler şayet sorularınız varsa e, arkadaşlarımıza yazdırabilirsiniz. Cihat Bey ile inşallah cevaplamaya çalışacağız bu soruları. Şimdi e, evet bu soru gerçekten çok enteresan. Düşünce nerede oluşuyor? Tabii şimdi düşünce derken e, bizim elimizde olan e, şeylere baktığımızda, malzemeye baktığımızda Beyin var. Aha. Düşünce nerede oluşuyor dediğimizde e, materyalist e, görüşün e, savunucularından Freud karşımıza çıkıyor. Ve diyor ki düşünce de bakın işte diyor e, maddenin mutlak varlığına inanan materyalistlerin önde gelen isimlerinden Freud diyor ki e, beyinde oluşuyor düşünce diyor. Aha. Yani ruhun varlığını reddeden e, materyalist görüş ...her şeyin beyine bağlıyor... Evet. ...bu aslında... E, ...hiçbir gerçeklik payı olmayan... ...doğrulanması imkansız olan... ...bir iddia... ...çünkü... ...beyine baktığımızda elektrik sinyallerinin... ...dolaştığını görüyoruz... Evet. ...elektrik akımlarının dolaştığını görüyoruz... ...düşünceler elektrik akım mı o zaman? Evet. Yani belli elektrik akımları dolaşıyor... Evet. E, ...ve bu tesadüfen mi oluşuyor hücrelerin içine baktığımızda hafıza nerede oluşuyor diye incelediğimizde e, hücreler arası hafızanın şu ana kadar e, ne olduğu, tam olarak nasıl çalıştığı, hafızanın beyinde nasıl depolandığı tam olarak açıklanamıyor. Ne deniyor? Deniyor ki hücreler arası bağlantıların sayısı gittikçe artıyor deniyor ya da işte belli kimyasallar hücrelerin bu nöron hücrelerin içinde belli bir şekilde depolanıyor deniyor. Bunların hiçbirinin e, doğrulanabilir, ispatlanabilir bu konuyu doğru bir şekilde e, doğrucu bir şekilde açıklaması mümkün değil Hı. yani açıklanamıyor bu şekilde. O zaman beyin ötesi bir şey var diye. Beyin ötesi bir şey olduğu çok kesin e, gerçekten de insan e, eğer her şeyin maddenin mutlaklığına inanırsa ve her şeyi maddeden var kabul ederse zaten e, Beynin ölmesiyle birlikte. Her şeyin kişinin de ölmesi ve yok olması, e, ruh diye bir şeyin olmaması, dünya sonrası hayatında ahiretinde varlığına inanmaması zaten gerekir. Evet. Ki zaten maddenin yapısında olmayan pek çok duygunun bize gelmesi de madde ötesinden... Bu... E tabi şefkat duygusu, Değil mi? bir güzellikten, bir sanatsal bir eserden zevk alma, evet. e, işte çocuk sevgisi e, ya da e, bir renk ayrımından... Ee, Dinlenen, renk çoğuşundan hoşlanmak tabi acıma hissi evet. e, sevme hissi bunların Hı -hı. hiçbiri e, bu maddesel boyutta incelenemez maddesel boyuta indirgenmesi mümkün olmayan hisler duygular evet. herhalde sorunun cevabını aldın değil mi Ali tatmin edici bir cevaptı peki e, şimdi e, az önce annenin karnında beyin gelişiminden bahsettik, beyin oluşumundan bahsettik. Bunu e, fonksiyonlarından bahsettik ve bilgisayarla karşılaştırdık. Şimdi insan şu noktayı merak ediyor. Diyor ki yani e, anne karnında gelişimi oluştuğunu anlattınız. Ancak doğum sırasında dar bir tünelden geçmek zorunda beyin. Ve beyin bizim bildiğimiz gibi kemiklerden yani kemik etrafını kemik kafatası dediğimiz o yapı sarıyor. Ee, nasıl oluyor da o dar tünelden geçerken bir hasara uğramıyor Evet. kırılmalar olmuyor yani hı hı. Nasıl oluyor? şimdi e, dediğim gibi beyin tam olarak gelişimini tamamlamış bir halde yani hücre sayısına e, işte ulaşması gereken hücre sayısına ulaşmış bir halde doğuyor yani büyük hı hı. bir beynimiz var e, ancak biliyorsunuz beyin elastik ancak kafatası elastik olmayabilir hı hı. hiçbirinin Bugün kafasına dokunduğunuzda kafatası sert bir yapıya sahiptir ki dış hasarlardan, dış tepkilerden, hareketlerden korumak üzere sert bir yapıya sahiptir. Ancak çocukta kemikleşme henüz tamamlanmamıştır ve kemikler kıkırdağımsı bir yapıya sahiptir. Hmm. Bu bir avantaj. Ee, çocuğun o başında yumuşaklık var. Bıngıldak diyorlar galiba onu. Oraya sınır. geleceğim. Hı -hı. O bir kemiksi bir yapı değildir. Hı -hı. Ee, o bir boşluktur. Hı -hı. Yani bıngıldak dediğiniz şey beynin koruyan dış zarlardan bir iki tanesinin yaptığı şişkinlikten ibarettir. Hı -hı. Bu noktada e, her ne kadar kafatası kemikleşmemiş daha tam olarak sertliğini kazanmamış olsa da bu bir avantaj dedim. Ancak bunun ötesinde çok daha üstün bir tasarımda karşı karşıya kalıyoruz. Bir koruma sistemiyle karşı karşıya kalıyoruz. O da şu. Bu kemik parçaları e, birbirlerinin üzerinde kayabilecek şekilde dizayn edilmiş oldukları ortaya çıkıyor. Evet. Ve bebek e, doğum kanalına kendi başını soktuğun andan itibaren kemikler birbirleri üzerinde kaymaya başlayıp beyni olabilecek en düşük hacminde e, bu kanaldan geçirme imkanı tanımış oluyorlar. Yani demek kafatasında o yapı olmasa Evet Bir şekilde beyin çok büyük hasarlar görebilecek evet. yani. yani kemiklerin birbiri üzerinde Kayma hmm. e Gibi bir tasarıma sahip olmasa kafatası Anladım. Bu şekilde kayarak Birbirinin üzerine geçerek kemikler Beyin en küçük hacimde En uygun şekilde Hem de bilirsiniz görmüşseniz eğer Pek çok bebeğin kafatası e Doğduğu anda ince uzun bir Şekildedir evet. Hı -hı. doğum kanalının e, ...şeklini almış halde doğar çocuklar. Hmm. Kafatasları elastik olduğu için. Hmm. Bu kafatasını oluşturan kemiklerin yumuşak olduğundan dolayı değil... ...ancak birbirlerinin üzerinde kaymış olduklarından dolayı alınan bir şekildir. Peki e, bu diğer kemiklerde de böyle bir özellik var mı yoksa sadece... E... Sadece kafatasına özgüdür bu. Hmm. Çünkü bebekte biliyorsunuz hmm. en büyük hacim kafatasındadır. Evet. Hmm. Burada e, değişik bir soru gelmiş de tabii e, diyor ki kalple beyin arasında bir ilişki var mı? Hangisi yöneten diyor, hangisi yönetilen? Karar mekanizması neresi? Bu birazcık herhalde manevi kalbi kastediyor da. Peki kalple beyin arasında nasıl bağlantılar var? Birazcık bundan bahsedebiliyor misiniz? E, tabii o da çok ilginç bir nokta. Hmm. Burada dinleyeceğimizin e, sanıyorum bildiği bir konu. Ona dikkatimi çekmek istemiş. Hmm. E, şimdi beyin kalbi tam anlamıyla kontrol ediyor diyemeyiz. Hmm. Kalp kendi başına kendi elektriğini üreten bir organ. Biz kal kalbin beyinle olan bağlantısını kopardığımızda bir sinir vardır. Evet vagus denen bir sinir vardır. Beyinde kalp arasında bir hat döşeyen bir elektrik e, hattı döşeyen şekilde vagus sinir vardır. Biz bu hattı kessek bile beyin kendi başına pardon e, kalp kal. Kendi dokusu itibariyle bir kas çok farklı bir kas olduğu için kendi elektriğini kendi üzerindeki jeneratörler sayesinde elektriğini üretebilmekte Allah Allah. ve kasılabilmektedir. Bu noktada beynin yaptığı fonksiyon ne diye baktığımızda beyin kalbin bu kasılma sıklığını ritmini kontrol eden mekanizma olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu bir tekrar edebilir miyiz? Bu çünkü çok önemli, çok farklı açılımlar sağlayacak bir konu. Soru şu sevgili dinleyiciler. Kalple beyin arasında bir ilişki var mı? Hangisi yöneten, hangisi yönetilen? Karar mekanizması neresi? Bu birazcık, bunun akabinde de bir soru daha soracağım. Şimdi bunu bir tekrar açıklar mısın? Çünkü çok e, enteresan bir hadise bu. Şimdi e, dediğim gibi kalp istediği hıza çıkabilir. Evet. İstediği hıza da yavaşlayabilir. Hı hı. Beynin yaptığı ise... ...bu hızı belli bir ritimde, belli istenen hızda olmasını sağlamak. Optimum seviyede yani. Evet, hı hı. evet dakikada ortalama dinlenen bir insanda hı. yaklaşık 80 dakikada 80 defa kalbin kasılmasını sağlamayı hı. sağlıyor beyin. Hı. Ürettiği elektrik sinyalleriyle gerektiği anda kalbin yavaşlamasını, gerektiği anda kalbin hızlanmasını yönetiyor. Hı. Ancak yine üretilen elektrik kalbin kendi üzerinde ürettiği elektriktir ve kasılmasını sağlayan elektrik de kabine kendi ürettiği e, kendi jeneratörlerin ürettiği elektrik sayesindedir. Hmm. Peki burada e, bu bir beyin ölümü diyorlar bir de kalp ölümü bu bunu birazcık açabilir misiniz? Hani ölüm esnasında kalp halen mi devam ediyor, beyin mi çalışmasına devam ediyor? Birazcık belki konu dışı olacak ama bu konu hakkında bizi birazcık bilgilendirebilir misiniz? Şimdi tabii e, konu şu. Ee, düzensiz çalışan bir vücut sonuçta e, düzensizlikle beraber kaybedilecek bir vücuttur. Evet. Az önce belirttiğim gibi kalbin nasıl atması gerektiğini beyin kontrol etmektedir. Beyin ölümü yani hücreler ölmüşse eğer oksijensiz kalarak hı hı. ki beyin hücreleri, sinir hücreleri oksijensizliğe tahammülü olmayan hücrelerdir. Yaklaşık 1-2 dakika içinde ölmeye başlarlar. Hı. Bu yüzden ee, çok hassas olan bu doku kaybedildiği andan itibaren vücudun kontrolü de mümkün olmayacak ve bir süre sonra sorunum kaybedilecektir. Bir, kalp atışları bir süre sonra düzensizleşip artık e, kontrolden çıkacak ve bir süre sonra da duracaktır. Yani en fazla e, 15-20 dakika belki yarım saat atacaktır kendi kendine ancak bu süre sonunda da yine duracaktır. Hmm. Evet. Bu şekilde bu e, beyni ölümü demek insanın maalesef kaybedilmesi anlamına geliyor. Evet. evet. E, şimdi e, az önce bu kafatasının e, yapısından bahsettik. Yani elastik bir yapısı var ve Hı -hı. doğum esnasında da çocukların kafasının hafif uzun olması o kanaldan evet. çıkmanın rahatlaması açısından. Peki e, beyni koruyan tek bariyer bu kafatası mı yoksa beynin başka koruma sistemleri var mı? Evet şimdi bu kadar hassas bir doku. Hı -hı. Biz kafatasını açtığımızda bu dokunun bir jöle kadar e, hassas bir yumuşaklıkta olduğunu görürüz. Evet. Öyle bir dokudur ki yani bir et gibi değildir. Bir jöle kıvamındadır adeta. Ve bu hassas yapının çok iyi korunması lazım. Kafatasının içinde olduğunu biliyoruz. Evet. Kafatasının içinde olması tek koruyucu sebep değil. Tek koruyucu e, yöntem değil. Beyin bunun ötesinde kendi içindeki bazı bezler sayesinde devamlı sürekli bir sıvı üretmektedir. Buna e, beyin omurilik sıvısı diyoruz. Bu üretilen şeffaf sıvı vücudun başka hiçbir yerinde üretilmeyen çok farklı bir sıvıdır. Ve beyine bu kafatasının içinde bir suyun içinde e, bir kavanozun içinde olurcasına e, Yüzme asılı şekilde mı? asılı şekilde tutmaya e, yarıyor bu iyi. sıvı. Çok beyin iyi. kendi sıvısını üretmekte ve evet. kafatasının içinde duvarlara çarpmasının e, mümkün olan en az hasarı verecek şekilde e, hareketlerini kısıtlayan bir sıvı ortam içinde kalmasını sağlamaktadır. Çok Bunu şöyle düşünebiliriz. 1400 gram ağırlığında olan ortalama bir beyin bu sıvının içinde yüzmesi sayesinde ağırlığını 50 grama düşürmektedir. Bu gerçekten de bir e, akıl ürünü bir çözüm Kesinlikle. olduğu. Çok kesin ortada, açık. E, bu şekilde beyin e, en ufak hareketlerde duvarlara dokunsa da yavaş bir şekilde dokunmakta. Asılı durduğu için sıvının içinde hareketleri de yavaşlamaktadır tabii haliyle. Siz bir trafik kazasında 80 km saat hızda giderken aniden durduğunuzu farz edin. Beyin ee, bu sıvın içinde olduğu için kafatasının köşe, e, duvarlarına e, daha yavaş bir şekilde çarpacak ve hasarı mümkün olan en az düzeye indirgenmiş ve bölgeyi de korunmuş olacaktır. Tampon bir amortisman görevi gibi herhalde evet, değil Evet, amortisör ta, görevi süspansiyon evet. deniyor buna. Tam bir süspansiyon sağlanmakta ve bu şekilde e, bir korunma çözümüyle birlikte yaratılmaktadır. Yoksa... Be yani e, 1400 gram ağırlığı kaldır, yani 1 kilo 400 gram kaldırmamız da bir hayli güç olur dediniz 50 grama mı düşüyor bu sıvının içinde? Tabi kafa tasının içinde 1400 gramlık bir ağırlığın sağa ve sola devamlı surette çarptığını yani. edin yürüdüğünüz zaman bu Değil mümkün çarpması ancak böyle olmamakta ağırlığı 50 grama düşürülmekte ve bu şekilde çok hafif bir şekilde hareketleri e, duvarlara çok hafif bir şekilde dokunmaktadır evet. ne kadar hızlı bir hareket edip aynen duruversek de ...bu, bu şekilde korunmaktadır beyin. Aslında e, vücudumuzda... ...pek çok sistem... E, ...çok büyük tepkimeler... ...çok büyük reaksiyonlar yapıyor... ...ancak öyle bir... E, ...mekanizma koyulmuş ki oraya... Hı -hı. ...biz bunları fazla hissetmiyoruz... ...içimizde olan hadiseleri. Mesela benim aklıma hemen e, kalbin... ...kan pompalaması hadisesi geliyor... ...orada da çok büyük bir basınç oluyor... Hı -hı. ...ancak biz bunu hissetmiyoruz değil mi? E tabi şimdi... E... Dakikada dedik ya, 80 defa atan bir e, kalp. Aha. Bu e, öyle hızlı bir e, kanı öyle bir hıza ulaştırmaktadır ki eğer kalbin e, kanın tam olarak kalpten çıktığı noktayı kessek kalp yaklaşık kanı 2 e, metre yukarıya kadar fışkırtacaktır. Her kasılmasıyla Kesin. beraber böyle bir hıza ulaştıracaktır. E, ve biz bunu devamlı surette yaşamaktayız. Her an dinleyicilerimizin herkes, burada e, radyoları başındaki bütün dinleyicilerimiz böyle bir sistemle beraber yaşamaktadır. Ancak önemli olan nokta şu, böyle hassas bir doku olan beyin, jöle kıvamındaki beyin, nasıl oluyor da bu yüksek basınçtan, yüksek hıza ulaşmış bu kanın e, yaptığı basınçtan korunmakta, zararlı etkisinden korunmakta, ve bunun ötesinde hiç hissetmemekte, hiç rahatsız dahi, rahatsız dahi olmamaktadırlar. Bunu incelediğimizde kalpten çıkan damarların beynine, kafatasına girdikten sonra vücutta başka bir yerde olmayacak şekilde farklı şekilde yayıldıklarını, farklı şekilde beyinle yayıldıklarını görüyoruz. Damarlar devamlı surette dirsekler yapmaktadırlar. Devamlı köşe Köşe bir şekilde köşeler yaparak Dirsekler yaparak e, Dolanbaşlı bir yoldan Ulaşacakları beyin bölgesine Ulaşmaktadırlar ki Sonuçta e, Bu zonklama Diye tabir edebileceğimiz en ufak bir zonklama Dahi bu e, Köşelerde bu dirsek Damarların köşelerinde Emilmekte bu zonklama bu Basınç değişiklikleri bu yüksek e, Hız emilmekte e, Durdurulmakta ve beynin içine ulaştığında kan sonuçta bir, ancak belli sabit bir hızda, hiç değişmeyen bir hızda sız, e, ancak yumuşak bir sızma şeklinde kalp e, kanı beyni ulaştırmış olmaktadır. Yani o basıncı bir nevi sanki yayı yaymaktadır. Yayı. Evet. Hmm. Ve bu şekilde damarların bu kom, e, özel dizaynı sayesinde, beyindeki bu özel dizayn sayesinde bu hız minimuma indirilmektedir. Peki olmasa ne olurdu? Olmasa biz devamlı surette Kalbimizin her atışıyla beraber Kafamızın içinde dev bir gürültü hissedecek hmm. Ve normal günlük Faaliyetlerimizi yapmamız asla Mümkün olmayacaktı hmm. yani O damarların bile yayılması Ne kadar büyük arasın. Damarların dolaşımın evet. Dolaşım sisteminin beynin içindeki Dizaynı hmm. Bunu rahat bir hayat yaşamamız Ve günlük faaliyetlerimizi Yapabilmemiz hmm. amacıyla özel olarak tasarlanmış evet, evet. Şimdi Şimdi e... 14 milyar ne kadar demiştiniz? 120 trilyon y bağlantı e, 100 milyar kadar hücre 100 milyar kadar hücre evet, var beyninde evet, evet. insan vücudunda da 100 trilyon değil 100 mi? trilyon evet çok enteresan insan devasa rakamlar bunlar da şimdi benim babam e, elektrikle e, uğraşıyor e, bu konularda böyle çok panolar var panoları küçükken yani gider mi beraber incelerdim. Oradan kablolar giriyor çıkıyor böyle o kadar e, karman çorman. O kabloların da işte yalıtımını sağlayan ufak bir plastikte açılma olsa kısa devreler oluyor. Evet. Şimdi yüz 100... trilyon trilyon e, hücre Kablo var. Kablo bağlantısı. Kablo diyelim. bağlantısı Tabii. var. Beyinde de e, ne kadardı kaç? Yüz milyar. Yüz milyar tane hücre. Şimdi bu hücrelerin hiçbir tanesinde böyle bir kısa devre diyelim ...veya bir balonlama diyelim... ...bir şeyler olmuyor mu? Yani... ...nasıl bir sistem ki bunlar tam yerine oturmuş? Kesinlikle bu mu karışmıyor. Yani? Görmeye ait... ...elektrik sinyalleri... ...işitmeye... ...işitme bölgesine yanlışlıkla gitmiyor. Bu şekilde bir karışma kesinlikle... ...söz konusu olmuyor. Zaten beyni de... ...benzersiz kılan... ...kompleks tasarım... ...burada ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu... ...anevrizma denilen bir hastalık vardı... Evet. bu herhalde e, damarların balonlaşmasıyla patlayacak hale gelmesi yanılmıyorsa. Evet. Bu hastalıktan birazcık bahsedebilir misiniz? Tabi şimdi e, az önce dediğim gibi beyinden e, beyine gelen damarlar kalpten çıkarken Hı -hı. E, yüksek bir hızda ve bu dirsekler yapılarak hızı emiliyor. E, Hı -hı. Damarlarda dolaşan kanın hızı. E, ancak eğer bir damar sertliği varsa eğer damarlarda, damar duvarlarında bir zayıflama söz konusuysa elastikiyetini yitirmişse kan damarları bir süre sonra buralardan balonlaşmalar başlayabiliyor. Evet. Özellikle köşelerden. Hı -hı. Ve bu şekilde e, bu balonlaşma demek bir süre sonra patlama eğimi ortaya çıkıyor ki e, dama, beyin kanaması olmuş oluyor. Damarlardan kanın dışarıya sızması bu da beraberinde felç olayını getiriyor. Çünkü e, beslenmesi gereken beyin bölgesi beslenmediği için oradaki hücreler oksijensiz kalıyor. Ve kısa sürede öldükleri için, e, oksijensiz kaldıkları için ve kansız kaldıkları için, öldükleri için bu nedenle felç olayı yaşanmış oluyor. Hmm. Bu nedenle de anevrizma e, çok önemli bir hastalık olarak beyin cerrahisinde incelen bir hmm. da. Şimdi aslında biz dinleyicilerimize demiştik yani hastalıklarla alakalı soru sormayın da bu çınlama sesi var diyor da bu artık doktora gitmesi gerekti mi beyin doktoru. E tabii yani, çünkü çınlama pek çok sebebi var. Evet. Peki bir dinleyicimiz başka bir soru refleks hadisesini biraz açabilir misiniz diyor. Refleks nasıl oluşuyor diyor. Herhalde o elektriksel evet. impulsların iletişimini birazcık açabilir miyiz? Refleks gerçekten de bir koruma sistemi. Hı. Bizi koruyan bir sistem bizim bilincimizin Ötesinde bir akıl Tarafından özel e, Allah tarafından özel olarak Dizayn edilip e, vücudumuza Yerleştirilmiş bizim farkında Olmadan korunmamızı Sağlayan bir sistem hı. Bir çocuk elini e, Sobaya değdirdiğinde Aniden çekebilmektedir hı hı. Farkında olmadan Veya e, Biz Elimizi keskin bir bıçağa dokundurduğumuz anda biz görmesek dahi hızlı bir şekilde geri çekebilmekteyiz. Evet. Onun sert ve elimize zarar vereceğini e, bilmeden, evet. istemeden ancak otomatikman olan hı, şeylerdir gayri, bunlar. Tabii. Evet. E, bu nasıl olmaktadır? Hı hı. E, parmaklarımızın ucunda acıya hassas sinir duyargaları var. E, Derimizin pek çok yerinde Zaten Basıncı hassas sinirler vardır Sıcak ve soğuğa hassas Sinirler vardır bir de acıya hisses Hassas sinirler Sinir uçları bulunur Bu şekilde eğer acı Hassas sinir uçları Kendilerinin algılayacağı Bir elektrik sinyali aldıkları andan itibaren bunu hemen Omur ile iletirler Bu acı hissinin Beyne kadar ulaşmasına gerek yok Refleks sistemi daha omurilikte hemen devreye girer ve beyne ulaşmasına gerek kalmadan çünkü burada hız önemlidir. Cevabın hızı çok önemlidir. Hemen e, geriye o kadar ilgili kasa parmağı geri çekmesi ya da uzvu herhangi uzvu ayaksa ayak kolsa kol. E, aniden geri çekmesi emri gönderilir. Daha bilgi beyinde değerlendirmesine dahi fırsat kalmadan. Hı. Bu işte refleks. Hı hı. Ve bu bir koruma sistemi olduğu çok açık. Ve bu koruma sisteminin de biz istemeden oraya yerleştirilmiş olduğu çok açık. Yani. Biz bunu hazır olarak evet. biliyoruz Bu sistemin e, insanları olan şefkatinden dolayı yaratıcı tarafından, üstün yaratıcı, üstün akıl sahibi Allah tarafından özel olarak bizim vücudumuza yerleştirilmiş olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Evet. 100 trilyon hücreden oluşan bir vücudumuz var. Hı -hı. Bu vücudumuzda da sürekli hücreler ölüyor Hı -hı. ve bir yenilenme oluyor. Ki araştırmalara göre 6 ayda bir mi tüm vücuttaki hücreler? Hemen hemen tüm hücreler Hı -hı. 6 ay içinde yenilenmiş oluyor. Yenilenmiş oluyor. Ancak sinir sistemi hariç. Ha, onu soracaktım. Sinir sisteminde durum nedir? Sinir sistemi hariç. Beyin hücreleri Hı -hı. E, yaklaşık e, dediğim gibi işte doğuştan sonra aralarındaki bağlantıları doğum olayından sonra aralarındaki bağlantıların sayısı artmaktadır en fazla ancak hücre sayısı artmamaktadır ve yetişkin e, blu çağından sonra e, beyin hücreleri asla herhangi bir hasar sonrasında asla yenilenmemekte ve e, zaten yaşlılık da budur beyin hücrelerinin yavaş yavaş sayılarını yitirmesi ve e, artık azalması öyledir ki ee, çok yaşlı bir insanın yaklaşık işte 80-90 yaşındaki bir insanın kafatasını açıldığında e, beyninin e, genç bir insana nazaran küçülmüş olduğunu görürüz. Hmm. E, bu hücrelerin yenilenmemedi, yenilenmediği aksine e, yok olması nedeniyelidir. Evet. Hmm. Peki çok böyle beyinle alakalı konular açıldığında bir soru sorarlar. İşte insan beyninin yüzde onunu kullanıyormuş, yüzde on beşini kullanıyor. Var mı böyle bir şey? Onun hesabı yok. Yok değil mi? Yani bunun hesabı yok. Hı -hı. Ancak... Yüzde yüzü kullanılıyor aslında beynin değil mi? Belki hafızanın mı ölçüsü bu? Tabii bu yüzdeler hı -hı. neye göre yapıldığı çok evet. önemli. O da hı -hı. İnsan beyni gerçekten her şeyi yapabilir insan. Evet. Ancak e, tabii fiziksel koşullar dahilinde her şeyi yapabilir, uh -huh. koşabilir. E, e, rekorlar bellidir İşte bu rekorları aşmaya çalışırsınız. Uh -huh. Önemli olan şey burada e, düşünce. Uh -huh. İnsan düşünmekle beyninin yüzde kaçını kullanıyor diyebiliriz. Uh -huh. O da e, düşüncenin ruha ait olduğu şeyi e, karşısında insan e, bir konu hakkında istediği kadar derinleşebilir. Uh -huh. Örneğin ee, bu dünyanın ve ahiretin ahiret karşında bu dünyanın ne kadar geçici olduğu hakkında istediği kadar derinleşebilir. Bir bilgi hakkında e, o bilgiyi kat kat e, aşabilir. E, derinlemesine düşünebilir. Bunda bir sınırı yok. E, kendini yaratana karşı istediği kadar yakınlaşabilir. Bunların hiçbirinde bir sınır yok. Bu yüzden insan beyninin e, sınırları olabilir ancak düşüncesinin sınırı olmaz evet. çok teşekkür ediyorum Cihat Bey ben ee, çok teşekkür ederim yine sizlerle beraber olacağız peki son söylemek istediğiniz var mı konularla son olarak söylemek istediğim şey e, biliyorsunuz her defasında ben özellikle e, bağlamak istediğim tek nokta var o da yaratılmışlık Hı. hangi organı incelersek inceleyelim ya da hangi hücrenin, hangi fonksiyonunu incelersek inceleyelim. Karşılaştığımız tek gerçek var. O da bunların maddesel olarak açıklanamayacağı gerçeği. Bu sistemlerin kendi başlarına meydana gelemeyeceği gerçeği. Ancak ve ancak bu sistemlerin, bu ayrıntıların bizim düşüncemizin çok çok ötesinde sonsuz bir bilgi sahibi ve aynı zamanda sonsuz bir güç sahibi yüce bir yaratıcı tarafından, yüce Allah tarafından özellikle yaratılmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunu kabul etmek zorundayız. Her ne kadar bugün karşımıza insanlar çıkıp da hayır bunlar tesadüfen meydana gelmiştir e, gibi ifadelerle karşımıza çıksa da bu insanlar her ne kadar belli akademik kariyere sahip insanlar olsa da bu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bu derinlemesine bilgi sahibi olmasa da bir profesör kadar bilgi sahip olunmasa da basit mantık örgüleriyle rahatlıkla anlaşılabilecek gerçeklerdir. Evet. Bu yüzden dinleyicilerimiz bizim verdiğimiz basit örneklerden dahi rahatlıkla Allah'ın varlığını bu bilimsel gerçekleri rahatlıkla kavrayıp anlayabilmektedirler. İnancındayım. Bu nedenle ee, bildiğiniz gibi Allah Kur'an-ı Kerim'de devamlı surette incelemeyi, araştırmayı ve e, öğrenmeyi teşvik etmektedir. Yani bilim yapmayı teşvik etmektedir. Bunun adı bilimdir sonuç itibariyle. Kur'an her, her yerinde, pek çok ayetinde insanlar araştırmaya teşvik edilmektedirler. Ve bu nedenledir ki İslam bilimi teşvik eder kısacası. Alim isminin tecellisi değil mi? Evet mi? çünkü Kur'an e, Kur'an'da e, Kur tarif edilen bu yöntem Bilimi Allah'ın Yaratma sanatını Daha detayıyla öğrenmeyi Öğrenmede bir yöntem olarak Sunmaktadır bilimi Hı. Bu neden nedir ki iman hakikatleri e, Diyoruz biz bunların her birine Şu program boyunca Anlattığımız her ayrıntı bir iman hakikatidir Allah'a inancın e, bir sebebidir, yakınlaşmanın, yakınlaşmanın bir yoludur. Evet. Bu nedenle çok önemlidir. Bu nedenle dinleyicilerimizin özellikle bundan sonra da devam edecek olan programlarımızda e, anlattıklarımızı bu gözle, bu e, bilinçle yaklaşmalarını özellikle e, tavsiye ediyorum. Peki bir ayetle son verelim mi? Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde gerçekten düşünen insanlar için ibretler, deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki: "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Şüphesiz sen her şeyi bilensin." Yani netice itibariyle ee, bu konular üzerinde düşünmemiz gerektiğini zaten sizin ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Tabii. Ediyor. Sizin söylediğiniz ayet tam anlamıyla benim anlattıklarımı e, çok kat ve kat daha üstün bir şekilde ifade etti zaten. Çok teşekkür ediyorum Cihat Bey. İnşallah e, başka programlarda yine başka konularla sizlerle beraber olacağız. İnşallah. Evet sevgili dinleyiciler yine bir keşif yolculuğu programının sonuna geldik. Tabi sorular da geliyor ancak programımıza noktayı koymuş e, bulunuyoruz. Artık bu soruları saklayalım. Daha sonradan e, başka programlarda konu gelirse bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Evet. Haftaya dediğimiz gibi programımız e, kaçta? Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Diğer gece yolculuğu programı da Cuma günü saat 22.30'da. Bu hafta böyleydi. Normal seyir devam etti. Keşif yolculuğu programı Perşembe günleri saat 18.30'da. Perşembe günü buluşmak dileğiyle, hoşçakalın, sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun.